Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım, ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın, hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Bertolt Brecht radio